...islanmışsın kara gözüm. Gökler ağlıyor dostum. Ben ağlamışım çok mu? Rahmet yağıyor dostum. Ben ıslanmışım çok mu? Vay be! Bir şarkı sözü. Zaten bu yağmur da ne çok ilham kaynağı olmuş şarkılara değil mi efendim? Öyle acıbat. Rahmetten kaçmayalım dedin. Yani Nasrettin Hoca misali... ...rahmete basmamak için kaçtım da... ...bu kadar oldu işte. E peki trafik nasıldı? Dur, dur. Ben tahmin edeyim. İstanbul için durma vakti olduğundan trafik kötü değil, De benim aksi gibi yağmur yağdığında işim çok olur. Niye acaba? Çünkü yağmur kesilmeden toprak kokusunu duymak için. Toprak örtüsü ararım da ondan. Hmm, öyle hemen bulmak kolay olmuyor tabii. Öyle aynen. Sonra çinko çatı bulmak için eşe dosta bakınıyorum. Niye ki? Yağmur sesi bu çatıda daha bir keyiflidir acıvat Bak sen bense eskisi gibi çıkamıyorum yağmurlu havalarda. Allah Allah. Sebep? Malum gözlüklerle daha zor oluyor efendim. Yahu ben sana kaç kere dedim silecek alalım diye. Aman ne komiksin. <gülüyor> Öyleyim değil mi? Sen yine iyisin. Daha düne kadar yağmurun sadece dışarıda yağmadığının canlı şahidiyim ben. Nasıl yani? Bayağı dışarıyla ile aynı dakikada başlardı yağmaya. Ofisin ortasında şemsiyeli dolaşırdık. Ha, anladım. Taşındık da şimdi sadece camdan seyrediyoruz. Yağmur genelde sevilir. Annem de severdi ama biraz garip severdi. Şu camlar olmasa derdi ben de sevineceğim her yağdığında. Benim annem o işi babaannemle anlaşmalı halletmişti. Babaannemin ayaklarının sızlamadığı zamanlarda... ...camını siler, diğer günler el sürmezdi. <gülüyor> Bak güzel fikir. Şimdi sen başta güzel bir giriş yaptın ya... ...ben de aynı şekilde kapanışı yapayım. Bir yap bakalım. Yağmur bir bütündür kara toprakla... ...temizler kiripası damlasıyla. Siz yine siz olun bakın havaya... ...sağın yağarsa kalırsınız yolda. E, niye girdin? Ne oldu da şimdi karaközüm?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 parsel söyleyebilen birini bulsaydık ya gürültü yapmayın stüdyodayız abi. <gülüyor>